Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygı değer dinleyenler Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 56. babı olan Sade ve mütevazi yaşamak konumuz. Evet sayıdeğer dinleyenler İmran bin Husayn radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Sizin nesil olarak en hayırlı olanınız benim zamanımda yaşayanlarınızdır Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar sonra da onlara yakın olanlardır En hayırlı nesil sahabe neslidir Onlardan sonra tabiun ve daha sonra tebe-i tabiun nesli gelir. Onlardan sonra ise bu ümmet zaman zaman hayırda geride kalarak, zaman zaman da yükselerek kıyamete kadar devam edecektir. İmran der ki peygamber aleyhisselam sonra onlara yakın olanlardır sözünü. iki defa mı üç defa mı söyledi bilemiyorum. Peygamber aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Sonra onların ardından öyle bir nesil gelir ki, Bilmedikleri konularda yalan yere şahitlik yaparlar. Emanete hiyanet ederler. Kendilerine asla güvenilmez. Adakta bulunurlar fakat yerine getirmezler. Hayatı yeme, içme ve eğlenceden ibaret gören bu insanlar arasında tıka basayıp içmeden dolayı şişmanlık yaygınlaşır. Ebu Umame radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırdır. Vermeyip elinde tutman senin için şerdir. Sana yetecek kadar mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmazsın. Öyleyse ihtiyacından fazlasını Allah yolunda infak et. Harcamaya bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari El-Hatmi radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz can ve mal güvenliği içinde vücut sağlığına ve günlük azığına sahip olarak sabaha kavuşursa adeta bütün dünya kendisine bağışlanmış gibidir. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhümadan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızkı bulunan ve Allah'ın verdiklerine kanaat eden kimse gerçekten kurtulmuştur. Fedale bin Ubeyd el-Ensari radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam hidayetiyle şereflenen ve yeterli bir geçime sahip olup da buna kanaat etmesini bilen kişiye ne mutlu. Abdullah bin Abbas radiyallahu diyor ki Peygamber aleyhisselam bazen peş peşe birkaç gün aç olarak gecelerdi. Bu zaman zarfında ağzına tek lokma koymazdı. Ailesi de çoğu zaman yiyecek akşam yemeği bulamazdı. Yedikleri ekmek de genellikle arpa ekmeğiydi. Fedale bin Ubeyd radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam Müslümanlara namaz kıldırırken Onlardan bazıları açlığın verdiği takatsizlikten ayakta duramaz düşüp bayılırdı. Bunlar sufe halkıydı. Çölden gelen bedeviler düşüp bayılan ve bu insanları görünce onları sarı hastası zannederdi. Peygamber aleyhisselam namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah katında size ne büyük nimetlerin beklediğini bilseydiniz bundan daha yoksu ve muhtaç olmayı isterdiniz buyurdu. Miktat bin Mead-i Kerib, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. İnsanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Çünkü yeme içmeyi hayatın gayesi haline getiren ve midesini tıka basa dolduran bir insan, bunun bedelini hem dünyada hem de ahirette çok acı biçimde ödeyecektir. Oysa insana, Kendisini ayakta tutacak birkaç lokma yeter, şayet mutlaka çok yiyecekse, o zaman midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefes alıp vermeye ayrılmalıdır. Ebu Umame İyas bin Saleb el-Ensari el-Halisi radıyallahu anh anlatıyor, Bir gün Peygamber aleyhisselamın yanında dünyadan ve dünyanın güzelliklerinden gıpta ve ile bahsedildi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam onları uyarmak üzere şöyle buyurdu. Siz Kur'an'da dile getirilen öğüt ve uyarılar işitmiyor musunuz? Allah'ın vaat ettiği ve tehditlerini duymuyor musunuz? İyi bilin ki sade ve mütevazi yaşamak imandandır. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhum'a anlatıyor. Mekke müşrikleri Medine'ye hicret eden Müslümanların geride bıraktıkları bütün mallara el koymuş ve bu mallardan elde ettikleri paralarla Müslümanlara karşı hazırladıkları orduya finanse etmek üzere kervanlar hazırlayıp göndermişlerdi. Peygamber aleyhisselam Ebu Ubeyde radiyallahu anh'ı başımıza kumandan tayin ederek Kureyş'in kervanlarından birinin yolunu kesmek ve düşmanın ekonomik gücüne darbe vurmak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak da sadece bir heybe dolusu hurma verdi. Çünkü verecek başka bir şey bulamamıştı. Yolumuz uzun ve yiyeceğimiz az olduğundan Ebu Ubey de hurmaları bize tane tane veriyordu. Dinleyenlerden biri o hurmalarla nasıl yaşayabiliyordunuz diye sordu. Cabir onları çocuğun meme emmesi gibi emer sonra da üzerine su içerdik. O gün geceye kadar bize yeterdi. Sopalarımızla ağaç yaprakları silkeler sonra onları su ile ıslatıp yerdik dedi. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Böylece deniz sahili boyunca yürüdük derken sahil kenarında karşımızda büyük kum tepesi gibi bir şey çıktı. Onun yanına kadar geldik bir de baktık ki Amber denilen ve Balina gillerden olup Ada balığı olarak da bilinen 20-25 metre boyunda dev bir balık. Ebu Ubeyde bu ölü bir hayvandır yenilmez dedi. Sonra fikrini değiştirerek hayır bizler peygamber aleyhisselamın elçileriyiz ve Allah yolundayız. Siz de son derece zorda kalmış bulunuyorsunuz o halde yiyin dedi. Biz 300 kişiydik ve bir ay boyunca onun etinden yiyerek orada kaldık. Hatta kilo bile aldık. Balığın göz çukurundan testilerle yağ aldığımızı biliyorum. Ondan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Ubeyde bizden 13 kişiyi alıp onun göz çukuruna oturttu. Kaburga kemiklerinden birini alıp dikti. Sonra yanımızdaki en büyük deveyi semerledi ve bir mücahidi deveye bindirerek o kaburga kemiğinin altından geçirdi. Balığın etinden Pastırma da yaptık. Medine'ye dönünce Peygamber Aleyhisselam'a gelip olup bitenleri anlattık. Peygamber, o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden yanınıza bir miktar varsa bize de verin buyurdu. Peygamber Aleyhisselam'a ondan bir parça gönderdik. O da ondan yedi. Evet saygıdeğer dinleyenler Esma Binti Yezid şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamın gömleğinin kolları ancak bileğine kadar inerdi. O giyim kuşamında israftan sakınır, lüks ve gösterişli elbiseler giymezdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Hendek savaşı sırasında Hendek kazarken çok sert bir kayaya rastlamıştık. Sahabiler Peygamber aleyhisselama gelerek Hendek kazarken karşımıza çok sert bir kaya çıktı dediler. Peygamber bir inip bakayım buyurdu. Sonra ayağa kalktı açlıktan karnına taş bağlamıştı. Biz de üç gündür bir şey yememiştik. Peygamber aleyhisselam hendeye inip kazmayı eline aldı ve o kayayı öyle bir vurdu ki kaya parçalanıp kum yığınına döndü. Ben ey Allah'ın Resulü eve gitmeme izin verir misiniz dedim. O da bana izin verdi. Eve gidince eşime ben Peygamber Aleyhisselam'ı dayanılmayacak bir halde gördüm. Evde yiyecek bir şeyler var mı diye sordum. Eşim biraz arpa ve bir de oğlak var dedi. Ben oğlağı kestim. Arpayı da öğüttüm. Eti tencereye koyduk. Ekmek pişmek üzere. Tencere de taşlar üzerinde kaynamak üzereyken Peygamber Aleyhisselam'a geldim ve Ey Allah'ın Resulü birazcık yemeğim var. Bir iki kişilik ''Bize buyurmaz mısınız?'' dedim. Peygamberimiz, ''Yemek ne kadar?'' diye sordu. Ben de olanı söyledim. Bunun üzerine güzel, hem de çok güzel, hem de lezzetli. Eşine söyle, ''Ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmesin, ekmeği de fırından çıkarmasın buyurdum. Sonra ashabına ''Kalkın, gidiyoruz.'' dedi. Muhacirler ve Ensar hep birlikte kalktılar. Ben telaşla eşimin yanına varıp vay başımıza gelenler. Peygamber aleyhisselam yanında muhacirler ve ensar ile birlikte geliyor dedim. Eşim sana ne kadar yemeğimiz olduğunu sormadı mı dedi. Ben evet sordu dedim. Derken peygamber ve arkadaşlar çıka geldiler. Peygamberimiz ashabına birbirinizi sıkıştırmadan onar kişilik gruplar halinde içeri girin buyurdu. Peygamber ekmeği koparıp üzerine et koyuyor her defasında tencereyi ve fırını kapatıyor. Hazırladığı yiyecekleri ashabına uzatıyordu. Onların hepsi doyuncaya kadar ekmeği koparıp üzerine et koymaya devam etti. Hatta bir miktar yiyecek de arttı. Peygamber Aleyhisselam eşime dönerek kalan yemeğin bir kısmını yiyin, bir kısmını da komşulara verin çünkü açlık insanları perişan etti buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler Müslim'de geçen bir hadiste evime yemeğe gelenler aşağı yukarı bin kişiydiler diyor Cabir bin Abdullah. Ve diyor ki Allah'a yemin ederim ki hepsi ondan yiyip karınlarını doyurdu ve kalanı da bırakıp gittiler. Tenceremiz eksilmeden kaynıyor. Azalmayan hamurumuzdan da iki hanım tarafından sürekli ekmek yapılıyordu. Enes radiyallahu anh anlatıyor. Üvey babam Ebu Talha annem Ümmü Seyime. Peygamber aleyhisselamın sesi kulağıma pek zayıf geldi. Kendisinin aç olduğunu biliyorum. Evde yiyecek bir şeyler var mı dedi. Ümmü Süleym evet var diyerek birkaç arpa ekmeği çıkardı. Sonra ekmekleri bir başörtüsünün içine doladı. Başörtüsünü elbisemin altına yerleştirdi. Uçlarını da belime bağlayıp beni peygamber aleyhisselama gönderdi. Ekmekleri Peygamber Aleyhisselam'a götürdüm. Baktım mescitte cemaatle birlikte oturuyor. Hemen gelip yanlarına dikelim. Peygamber Aleyhisselam seni Ebu Talha mı gönderdi diye sordu. Evet dedim. Yemek için mi dedi. Evet dedim. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam yanındakilere haydi kalkın buyurdu. Onlar da kalkıp bize doğru yürümeye başladılar. Ben önlerinden koşup Ebu Talha'ya gelerek durumu anlattım. Bunun üzerine Ebu Talha telaşla Ümmü Süleym'e Peygamber Aleyhisselam kalabalık bir cemaatle geldi. Oysa bizde onları doyuracak kadar yemek yok dedi. Ümmü Süleym Allah ve Resulü daha iyi bilir. Böyle kalabalık ile geliyorsa mutlaka bir bildiği vardır dedi. Ebu Talha koşup Peygamberi karşıladı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talha ile birlikte içeri girdi. Sonra anneme seslenerek Ümmü Süleym yanında bizim için hazırladığı ne varsa getir buyurdu. Annem de o ekmekleri getirdi. Peygamber aleyhisselam ekmeklerin parçalara ayrılmasını söyledi. Ümmü Süleym de yağ tulumunu sıkarak o ekmek parçaları üzerine yağ sürdü. Peygamber aleyhisselam ekmeğin üzerine bir takım bereket duaları okudu. Sonra Ebu Talha'ya içeri 10 kişi al buyurdu. Ebu Talha 10 kişiyi içeri aldı. Onlar doyuncaya kadar yediler, sonra çıktılar. Peygamber Aleyhisselam 10 kişi daha al buyurdu. Ebu Talha 10 kişiyi daha içeri aldı. Onlar da doyuncaya kadar yedikten sonra çıktılar. Peygamber 10 kişi daha al buyurdu. Böylece orada bulunan 70 veya 80 kişinin tamamı 10'ar kişilik gruplar halinde o yemekten yiyip karınlarını doyurdu. Evet sayıdeğer dinleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.